Açık Mimarlık bugün sizlere Alsancak sokaklarından sesleniyor. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Dereli. Evet, neredeyiz Cenk? <gülüyor> Sürpriz! <gülüyor> Cenk'i bulmuşken teğet geçme ihtimalini asla yapamazdım evet. ve dedim ki buluşalım Cenk, bir kayıt yapalım. Yani uzun süredir bir araya gelemedik. En son stüdyoda bir araya geliriz, çok iyi olacak falan diyorduk İstanbul'da. Ama onu da yapamadık ya. Esas Oraları da özledim. Orada da yapmamız lazım. Stüdyomuz açılmış. Ben daha gidemedim. Yerinde kayıtlar yapıyorum da canlı yayınlar gerçekleşiyor. Harika. Eylül ayında başka sürprizli canlı yayınlar olacak. Bakalım yani. Harika. Ee, daha önce de İzmir programlarının, sokaktan İzmir programları dinlemişti dinleyiciler. Eski, eski, eski zamanlarda. Ee, sokakta uzun süredir bir şey kaydetmiyorduk. Hadi öyle bir şey yapalım dedik. Geçen motorcide sesleri, bunlarla alakalı o yüzden ee, siz de sanki bizle beraber bu kahvenin başka bir köşesinde oturuyormuşsunuz ve bize kulak kabartıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Evet, değil mi? Şu anda nasıl Kı... bir özür ama değil mi? Uzatarak. Evet. evet. <gülüyor> Gerçi dinleyiciler alışık böyle kayıtlara da Kıbrıs Şehitlerinin arka sokaklarındayız. Çok sıcak bir Ağustos günündeyiz. Evet, İzmir'in Ağustos sonu sıcağı meşhurdur zaten. Hala İzmirliler bir kısmı en azından burada. Geri kalanları Urla'ya, Çeşme'ye <gülüyor> civarları gitmiş durumdalar. Öğlen bir yağmur yağdı. Evet. Fakat inanmazsınız bir derece bile soğutmadı havayı. şey... Ee, okulların açıldığı tarih yaklaşıyor Öyle yazın sonunda öyle bir şey olurdu ee, yaz akşamları da üşümeye falan başlardın o zaman da böyle kaplanacak defter görüntüleri gözüne gelmeye başlardı yani <gülüyor> evet, evet. bana de bunu çağrıştırıyor ee, şeyden bahsedelim ee, hazır böyle yine bizim aslında bu yazlık programlarımız meşhurdu eskiden birkaç bir evet. tane yazlık programı patlatırdık yazlık yerlerden siz de yakın zamanda Bozcuada'dan geldiniz. Bozcuada Jazz Festivali'nde bulundunuz. Biraz ben oraları çekiştirelim istiyorum aslında gidemediğim için bir. İkincisi de yani kolabalık mıydı oncacık ada bu kadar özel işte herkesin ya da çok bozuldu dediği <gülüyor> <gülüyor> her sefer evet. daha da mı bozuldu acaba diye bizi meraklandıran. O odada düzenlenen e, iyi ki de düzenlenen aslında bir e, güzel müzik etkinliği e, nasıldı ortam en azından şeyleri ben takip ettim sosyal medyada e, konser mekanı gibi görünen ya da konser için özellikle hazırlanmamış pek çok yerde e, köşe başlarında sokak görüntülerinde, boş harsalarda e, bağlarda, tarlalarda e, aslında böyle performanslar vardı biraz aslında onun böyle mekansal hissini sana sormak istedim gezebildiniz evet. mi? Deneyimleyebildiniz mi? Evet. Bolca'da Jazz Festivali artık bir gelenek haline geldi bizim için zaten. ilk düzenlendiğinden bu yana böyle eş dost akraba hep beraber bir araya gelip böyle tatlı yan yana evler tutup biraz böyle okul gezisi gibi kalabalık işte plaja iniyorsunuz, konserlerden önce orada birilerini görüyorsunuz. Geri geri giderken başka birileri çıkıyor. işte bir etkinliğe bakıyorsunuz, konuşmaya bakıyorsunuz oradan başka birileri. Zaten konuşanların yarısı sizin arkadaşınız oluyor. Konserlerde birileri vesaire. Hani böyle o bir tatlı yaz geleni olarak bize yerleşmişti. Daha Temmuz ayında yapıyorlardı. Bu sene Ağustos sonuna hmm. geldi. Tabii o küçücük adının iyice en kalabalık olduğu zaman da geldi. Tabii işte bu 30 Ağustos tatilini birleştirenler vesaire öyle bir farklılık oldu. Tabii bu özellikle bir müzik programı, festivali yapmanın yanı sırada bir yüklü gündüz programı, söyleşiler, paneller vesaire hani en müzik endüstrisiyle ilgili hem müzik dışı konularla ilgili yapmaya da gayret ediyorlar. Yani onu Murat Sezgi ve ekiple birlikte başka programda konuşabiliriz ama belki kendi izlenimlerimizden aktarabiliriz. Ki daha önce de biz Bozca programları yapmıştık. Evet. Ümit Anlıcıbaşı bizi dinliyorsa kulaklarını çınlatalım buradan. Kendisi uzun süredir Bozca yaşayan birisi. Orada yaşayan Bozca kadınlarla birlikte uzun çalışmaların sonunda Bozca yemek tariflerini geleneksel tariflerin geleneksel yöntemler nasıl yapıldığını derlediği bir kitabı vardı. Onunla bir da programı yapmıştık. İşte bu özellikle ıssız ücra bir adadan nasıl işte böyle bir turizm merkezine dönüştü vesaire gibi. Yani... Ara ara ada programları yapmayı seviyoruz. Benim hoşuma giden böyle bir adaya gitmek, feribotlarla o yolun kendisi de bir tür hani hikayeye dönüşüyor ya. Sonrasında gidip böyle 3 gün süren bir festivalde eş dost tanıdıklarla birlikte oraya buraya gidip ya da farklı konuşmalar, konserler dinleyip böyle güzel, keyifli 3 gün geçiriyorsunuz. Çok da sosyal oluyor. Tabii evet. adalılar bunu sevmeyebilir yine burası çok İstanbul'lu oldu diye. Yani kendi adıma mesela bu seneki programda dikkatimi çeken ben katılamadım ama Bolcaada'nın ses topografyasıyla ilgili bir yürüyüş vardı mesela. O benim radarımda her ne kadar katılamamış olsam da hani burada da bahsetmek ilginç olur, konuşmak da ilginç olur diye düşünüyorum. Hani böyle bir yürüyüşle beraber adanın sesleri üzerine bir mekansal keşif yapıldı diyebilirim. Hani onun gibi daha fazla ilginç programlar olsa yerle bağlantılı, hani keyifli olur diye düşünüyorum. Yani onun dışında evet böyle bir merkezde olmuyor tabii. Biz bir Ayazma Manastırı olan bir bölüm var. Şimdi böyle bir sayfayı yeri gibi kullanılıyor. Orada oluyor konserler. Nasıl gidiliyor geliyor? Adanın içerisinde böyle bir motorlu taşıt bir sorun da eskiden sakitti. Merkeze şey motorlu taşıt alınmıyor. Hmm. Onun dışındaki yerlere motorlu taşıtlarla ya da toplu taşımayla, hmm. minibüslerle vesaire gidebiliyorsunuz altı. ama yani çok yürüme mesafesinde değil. Merkezde bazı yerlerde konuşmalar var. Yani oradan oraya gidip hani gündüzü o şekilde geçirebilirsiniz. Eğer plajda yayılmak istemeyen türden bir festival seyircisiyseniz, akşamları da bir zamanlar Ayazma Manastırı olan yerde işte böyle bir sahne kuruluyor. Ağaçların altında gün batımına karşı arkadaşlarımız orada çalıyor. ...oluyorlar o sıralarda. Evet hani siz de insanlar sohbet ediyorsunuz... ...güzel müzik dinliyorsunuz... ...ağaçların altına seriliyorsunuz... ...biraz böyle bir ortam... ...yani güzel müzik dinlemek ve... ...güzel insanlar gülen yüzler görmek... ...spontane sofralar, uzun masalar oluşturmak... ...ve bunu bir festival bahanesiyle... ...vesilesiyle yapıyor olmak da bizim için... ...böyle sevdiğimiz bir adete dönüştü. Bir ada mekan ya... ...adanın, adanın kendisinin öyle... ...belliğin yani içine ya da işte karşılaştığın yaşadığın şeyin dinlediğim müziğim kendisini bir parça sahne gelmesi sesleriyle kokularıyla falan ya da böyle sadece bir fon olarak bir de zaman değişirken onu izleme falan çok enteresan şey olsa gerek bir de ayrı ayrı köşelerinde olması da çok hoş bir şey tabi bolağı Adan'ın belli bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık fakültesinde okumuş olanlar için ayrı bir yeri vardır özellikle birinci sınıf stüdyosunda değil mi Evet Çünkü Deniz aslnı buradan selamlarımızı gönderelim pek çok başka hocayla da beraber zaten ama deniz asla'nın bolca adalı denilebilecek kadar bolca adayla uğraşıyor olmasından dolayı ben en azından kendi birinci sınıf anılarımda o giden grubun döndüğünde işte bu rüzgar türbünleriyle çekilmiş fotoğraflar bir kısım böyle Sonbahar, erken sonbahar ada peyzajında topladıkları bitkilerle işte ne bileyim oluşturdukları kolajlar, oralara dair yaptıkları maketlerle falan hatırlıyorum ve bu her sene böyle tekrar eden bir şey aslında. Ee, o zaman da tabii ki gidiliyordu adaya ama e, bir yandan da böyle yani mimarlık araştırması anlamında da çok ezilmiş bir yer ilginç bir şekilde. Pek evet. çok öğrencinin öyle bir anısı vardır. Yani mimarlık anlamında da mimarlık ortamı anlamında da tabii yani Türkiye'nin işte e, iki tane en büyük adasından bir tanesi benzer bir coğrafyada bulunuyor. Bozca'da da aslında en kolay erişilenleri arasında galiba. Diğeri e, yani Gökçer'de ulaşmak belki biraz daha zor mesafe olarak olmayabilir ama e, kolay kolayca turistikleşmiş olan bir ada aslında Kocaeli evet. ada işte karşılık geyikliği ile beraber vesaire pek çok filme de konu olmuş olan bir yer yani böyle aslında kurcalamaya başlayınca e, gösterilme gö, göz görülme ve gösterilme e, şekilleri bakımından da böyle ilginç bir yeri var şehirde. E, yani bizim hayal gücümüzü kışkırtacak enteresan içerikler var. Yani Ata Demir Bolca Adayı <gülüyor> ya da Beyliklı <eğitimi gülüyor> ve çevresini izlemekle e, galiba Bolu Caz Festivali'nde orayı deneyimlemek ya da bir mimarlık öğrencisi olarak oraya gidip orayı kurcalamak arasında Evet. türlü türlü değişik farklılıklar vardır. Şurada. Evet. Evet. Yani mesela Deniz Tümer'den ve ekibi örneğin Bilgi Hı. Üniversitesi'nde yaptıkları bir proje atölyesinde onu bir başka söyleşide konuşalım dedik ama vesile olmamıştı. Bu ada malzemelerini kullanarak özellikle bu bio algler ve onun üzerinden yeni materyaller çalıştıkları bir stüdyo yapmışlardı. Hani böyle o Rum evlerinin tatlı yeni boyanmış kapıları önündeki görsellerden daha farklı da hani burada Mimari sorunlar ya da sorular ortaya çıkıyor böyle baktığınız zaman. Bir yandan da böyle o ada olma hali, etrafının suyla çevrili, buz gibi suyla çevrili bir evet. ada olma hali. Orada <gülüyor> bulunma hali böyle bir grup insanla birlikte. Hani o da bence güzel tatlı bir deneyimdi. E, Perseid meteor yağmurunun hemen son zamanlarıydı mesela. Gördünüz yani. mü? Ya Yakalayamadık. Da ya bir yandan ya. çok da ışık vardı ama yani... Ya şey diyeceğim şimdi astronomlar yani <gülüyor> şey yapmasınlar alınmasınlar ama ya da böyle popüler bilim şeyleri o böyle eskiden TÜBİTAK dergisi ve yayınları coşkuluyken işte yaz aylarında çıkan dergide nereye bakacaksın saat evet. kaçta kaç arasında olacak falan gibi böyle şeyler paylaşılırdı ve beklerdik böyle hani <gülüyor> ve şeyi hatırlayamıyorum tabii ki yani çıplak gözle görülmesi ve izlediğin yere de çok bağlı da tabii böyle, a, okay, tamam bu kadar zaten normal zamanda da kayıyor falan dediğimizi hatırlıyorum yani. Perseidiler ama fark ederdi. Biz o zamanlar böyle çocuklar olarak kız kardeşimde de yazlıktayız. Böyle hani biz de bilim çocuğun bu ay gökyüzü sayfasını her ay bekleriz böyle eve gelir. Bakarız falan aşırı heyecanlıyız ve genellikle böyle Ağustos orası Ağustos sonu arası olduğu için Perseidiler alıp böyle biz işte meteor yıldızlarını izlemeye gidiyoruz deyip böyle sahilin daha ücra taraflarına Çok doğru iyi. gidip iki tane çocuk. Evet onları tespit etmeye çalışırdık ama büyük Ayı, küçük ayıdan sonrasını biraz böyle zorlanan el yordamıyla böyle keşfederdik ama benim de çok tatlı anılarım zaten ama. bu Türkiye'nin genel zaten yıldız haritasındaki en belirgin iki şeydir yani büyük ayı küçük ayı da zorlanılır bu arada onu da herhalde herkes yani çoğu insan de aynı görüşü paylaşacaktır yani küçük ayı zorlanır yani büyük ayı orada bulursun da sonrası pegasus kanatlı atı ötekiler ötekiler bayağı bir çaba sarf ediyor onlar elektrikler çok kesilirdi o zamanlar ha, elektrikler o zaman. kesilince onları bulurduk biz zaten olmaz. Muhabbet o kadar sarıyor değil mi? Şeyde, yazlıkta. Evet, Neredeydi evet. bu yazlık? Bahsedip ben Kuşadası. Tam işte da. bu saltın yazlık sergisini ha, buradan tamam. hatırlayalım. Evet. Tam o dünya yani böyle ev açılır, hep beraber toplanılır, orada evet. yemekler hazırlanır. Biz oradan sıvışıp böyle <gülüyor> yan ayın yana. gökyüzüne bakmaya çalışanlar. Evet, siteler, yan yana siteler. Sitelerden kurulmuş mahalleler. Sitelerin en önemli donatıları site marketleri ve çevresinde canlanan hayat. Evet. Evet. Atılan sandalyeler, dondurma satan kişiler. Seyyar dondurmacılar. <gülüyor> evet evet kesinlikle. Yani ondan sonra o her sabah evin açılması, toplanması, sabah kalkılma denize gitme operasyonu. Evet. Yani bir de o sitenin çevresinde bütün o bu kadar böyle nasıl diyelim yani kooperatifçilik gibi. E, zaten kooperatif de onların çoğu da yapı kooperatifi gibi örgütleniyordu. Hı, hı. İşte, Payını yatırmaya başlıyordum falan. Ondan sonra topunu alıyordum. Sonra inşaat bitiyordu. için yerleşiyordum. Baya aslında küçük mekanlarda çok iç içe hayatlar. Yani e, kapından çıktığın an komşunu görüyorsun ve şeydi yani bizim mesela e, yazlık komşularımızın bir tanesi Ankaralı. Yani tam karşımızdaki Ankara'dan geliyorlardı. Onlar yazın başında gelirlerdi böyle ee, baba e, anne ve çocukları getirir, bir süre kalır sonra Ankara'ya geri dönerdi. Evet klasik ee, özellikle çalışan evet. orta sınıf memur yazlık hayatının işte sürekli böyle gidip gelen bebeğinleri oldu. Bizdiklerde çalışan memur orta sınıf ama İzmirli olduğu için Cuma günü akşamından iş çıkışında. Ebeveynler toplanır <gülüyor> ve yazlığa gidilir ve sonra e, şanslıysak pazar akşamı şanslısak pazartesi günü sabah, sabah. çok erken bir saatte <gülüyor> tekrar merkeze dönülürdü ve bütün yaz boyunca Ağustos ayına kadar e, yani bir aylık yıllık izin alınıncaya kadar bu gerçekleşirdi yani inanılmaz bir şey. Biz bitti sonra evet. hafta içi anneanne dede yazlığına taşınırdık. Yani pazartesi günü şeyden gelip, e, o küçük site yazlığından gelip anneanneyle dedeyle buluşup akşam onların Foça'daki kendi başka küçük <gülüyor> minit yazlıklarına gidilirdi. Ve bir yaz böyle geçerdi yani sürekli taşınma halinde. Sürekli o arabaya eşyalar yüklenir, onlar oraya sığma zaman bunlar dolapta kalmasın denir. Burada az önce söylediğim konuya da geri döneceğim. Yani işte bu küçücük bir yerde birçok insanın bir arada olması. O yüzden yani şu an radyoda bilimsellikten uzak Tabii. referanslar vermek istemem de yani kesin bununla ilgili iyi bir literatür vardır diye düşünüyorum. Bu bir takım mesela böyle bir yerlilerin sitesi işte Baba Dağlar Sitesi, Denizliler Sitesi veya işte Avukatlar Sitesi. İdareciler sitesi gördüm geçen. Hoşuma gitti mesela. Orada nasıl bir komşuluk dünyası var. Herkes idareci. İşte eczacı. Ve yönetilemiyor <gülüyor> site. Aydatlar bir türlü toplanmıyor. Herkes kendine aidat veriyor mesela. Öyle bir yer. Ya belki o iç içe yaşamayı bu şekilde mi? Hani daha cazip kılacağını düşünerek bu şekilde hani siteleşmişler. Özellikle o meslek grupları, eczacılar sitesi işte. Doktorlar sitesi. Bunlar çoktur. Ya da işte bir yerden gelenlerin sitesi. E o zaman şeye de bakmak gerekiyor ya. Böyle... Herhalde demek ki o yapı yani binaları o şekilde yapmak için bir teşvik mi vardı? Bir şey mi vardı? Hı -hı. Bir kolaylaştırıcı Hı -hı. bir şey vardı ki herhalde müteahhitler ya da kendine yazdıkken yani bir yazdığımız olsun diyen insanların bir araya gelerek işte bir yükleniciyi buldukları falan bir, e, bir ekonomist de var ki demek ki hani o anlaşmayı yapıp işte 40, 50, 60 ya da 100 kişinin bir araya gelip o paraları verip toplayıp onu makbul yani faturalandırıp falan yani bir şey oluyor olması lazım. Böyle bir şey olması lazım yani. Şey, Herhalde işte bu kooperatif yöntemleri de Büyük ihtimalle o şekilde insanların bir araya gelmesiyle oluyordu. Evet. Annem mesela çok ilginç anlatıyor. 91 yılında taşınıyorlar ve hani o zaman bu yazlık çıfulyasının görece biraz daha erken dönemi beni en çok etkileyen diyor. Hani böyle baktığın zaman o kadar bombaşı o kadar kimse yok ki işte kilometrelerce öteye kadar o böyle yarı kaba inşaatı evet. bitmiş yarı böyle hala ince işleri devam eden evlerin arasından görebiliyorsun ve manzara beni çok etkilemişti diyor. Tabi burada mesela şu da var. O, o zamanlar hiç hiç o kadar kaba inşaat ki her yer bitki yok, ağaç yok. Şimdi o ağaçların hepsi 30 yaşında yani baktığımız Değil zaman. Normal. O yüzden de görünmüyor. O yüzden hani biraz daha fazla aslında mahremiyet evet. sağlanmış durumda. Bu böyle yazlıklar ve kamplar yani devlet kurumlarının, resmi kurumların kampları yazlıklar, site halinde yazlıklar ya da müstakil evlerin yan yana gelmesiyle kurulan böyle yazlık mahalleleri hakikaten bir konu işte. Yani salt'ta da hani o baya ince işlenmişti. Hatta yüzen evlere kadar. Evet, yani, evet. E, bizim orada da bir tarafımız Merkez Bankası kampıydı. E, tel örgülerle çevrili. Böyle Neresi bir, burası? Bir dinleyiciler gözlere. için. Gümüldür'de, evet İzmirlerin popüler yazlık site destilasyonlarında. <gülüyor> orta alt, orta sınıf. <gülüyor> <gülüyor> Oradadır ve uh, milli park falan vardır böyle. Evet. Kalemlik milli parkı vardır. Pazar günleri dolar, taşar, böyle acayip bir sirkülasyon oluyor tabii ki. Ama bizim sitenin bir tarafı Merkez Bankası kampı, diğer tarafı da Havacılar kampı olarak anılan bir askeri kamptı. Böyle hava yani hava subaylarının falan ya da yani herkes girebiliyor der askeri mesutu ama özelliği oydu yani özel olarak. Oraya hatta daha sonraki dönemde muhteşem bir yer çünkü inanılmaz bir kumsalı falan var ve bu ikisi kamp yol kenarında siteye daha geniş alan bırakmışken ne ve akla hizmetse sahile doğru yaklaştıkça giderek böyle sitenin alanı daralıyor ve böyle yaklaşık 25 metrelik bir kumsal alan kalıyor şeye siteye ve sitede belki böyle binlerce insan var yani hani herkes oradan bir şekilde girmeye çalışıyor ee, ama Havacılar Kampı'nın arazisi inanılmaz da tabii bir burgu vardı <gülüyor> daha sonraki yıllarda o buruna 5 e, tane kuvvet komutanı için e, işte Genelkurmay Başkanı ve diğer komutanlar için ee, müstakil evler falan yaptılar. Helikopterle falan giriniyordu. Site içinde lüks site olmuş orası. Evet çok ilginç bir şey. Ve dünyanın en ucuz e, suyunu içebildiğiniz en ucuz lahmacunu falan yiyebildiğiniz yerde tabii biz Merkez Bankası kampı daha gevşek bir yerdi. Telden atlayıp falan girebiliyordum da <gülüyor> askeri kampta kulede <gülüyor> silahlı askerler olduğu için öyle bir şey yapmak pek mümkün değildi. Kapıdan mecburen askeriye mensubu arkadaşlarımızın bizi soktuğu kadar biz ne bilebiliyoruz o kapalı kapılar ardında ne keyifler yaşandığını ama Merkez Bankası kampı diskosu acayip modernist yani şu o zaman böyle merakım yoktu ama o zaman bile ne kadar garip bir yer falan dediğimi hatırlıyorum yani yakın zamanda da gitmedim böyle katlanmış plak döşemeli bir yemekhane alanı vardı çok yüksek kolonları o plak döşemeyi falan tutuyordu altında kısmen uzayan kısmen kısalan böyle geri çekilen öne çıkan döşemeleri falan vardı ahşap gölgelikler falan vardı acayip bir yerdi ya güzel Evet yani bayağı değişik bir yerdi. O en tepeden bütün manzaraya falan bakıyordu o. Ve fişle tost yerdiniz yani Tabii böyle. ki. Evet, <gülüyor> Kim yapmış acaba? Bahsetmek olmaz biraz daha yattan bahsedecek. Evet, olmaz. evet tabii canım. Hele o yazlık disko'nun o gelenekleri, tabii. biraz da o örüntülerden de bahsetmek <gülüyor> lazım. Madem böyle yazlık programa doğru evriliyoruz. Yazlık disko <gülüyor> Zor bilmem neler anlatmak istersin bilmiyorum. <gülüyor> yani yazlık diskoda olan yazlık diskoda kalır diye. <gülüyor> Yaşımız <biz> arkadaşlarla 14. Arkadaşlarla <gülüyor> konuşmuştuk o zamanlar aramızda. Evet değil mi? Yani o evet her yaz böyle tekrarlanan ve sonsuz bir böyle sapmazlıkla kendini yeniden yeniden üreten böyle o yazlık gelenekleri. Gerçekten o Salt'ın yazlık sergisinde Şehirli'nin de ismi de güzeldi. Evet, o çok güzel anlatıyordu işte. yani evet, aynı toplumsal sınıfın aynı örüntüleri yeniden yeniden ürettiği ve çok böyle 90'lı yıllara özgü olan da bir Gerçekten şeydi, mi? yaşantıydı yani. Haziran ayında başlar, Ağustos sonunda biter. Çok hakikaten belli bir dönemin çok büyük bir karakterisi değil. çünkü diğer türlü yani yazlık pratikleri fazla değişmiyor işte müstakil bir evin varsa falan hani o çok değişmiyor ama o kurduğu şey biraz da böyle orta sınıf yaşantısı işte ne bileyim onun ekonomisi onun esprileri onun insanları yani çok farklı sınıflardan insanlar ve yani tipten insanlar bir arada yaşıyor. Yani bizim sitede de. Yani her tipten insan vardı işte. Ankara'dan gelen devlet memuru olan biri. E, emekli öğretmen. Arka tarafta e, şeyler, e, gurbetçiler. Hı. Yani Hı. her sene Almanya'dan gelirler. Biraz daha aşağıda muhafazakarlar. Onların yanında eski emniyet müdürü. İstanbul'dan falan. Onun yanında siteyi yaptırmış olan e, müteahhit adam ve torunları. Falan. Böyle garip bir karmaşa vardı. Evet, iyiydi yani. şey açısından ne bileyim böyle o çoğulluk, çoğulluğa şahit olmak mümkündü yani. Herkesin kendi tık yemesi içmesine işte bileyim, kendi konuşmasına yani o anlatılan şey bir mit değil yani böyle bizim o komşu çevresinde Saat 7 gibi falan. Böyle cintonikler falan hazırlanır. Ee, işte kadınlar cintonikleri hazırlarlar. Ondan sonra muhabbet uzar. İşte akşamüstü yüksüne uyanmış olan kocalar gelir. İşte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, o bir şeyler mi içiyorsunuz falan. Sonra böyle konu e, ne yenecek ya falanına bağlanıp sonunda da ya tamam işte hani Herkes evde ne varsa getirsin biz de yiyelim bu akşam. Gibi. Evet. Herkes evlerine gider. İşte öğlenden kalmış olan soğuk bir şey. Akşama hazırlanacak bir şey varsa o tek bir yerde pişirilir. Böyle bir ortak masada yenilirdi. Evet. Yani bir yandan da çok Hoşlandık. birbirine benzeyen <gülüyor> insanların bir arada olduğu ve sadece geçici bir zaman için bir arada olduğu bir yer ya. Bir yandan da orada çok bence orta sınıfa özgü bir kibir ama onunla karışık bir tolerans da var. Evet. O komşular mesela özlenmez bir sonraki Haziran'a kadar ya da o ilişkiler çok da ilerlemez. Sizin Bir yandan kötüymüş. yadırganır da. <gülüyor> bizim kardeşim <bizim, bizim, gülüyor> yani <hiç> öyle değildi. <gülüyor> yani o zaman Türk televizyonunun devrim yaptığı zamanlardı mesela. Biz akşam çocuklarda içeriye toplanıp işte Show TV'nin çeşitli programlarına bakardık <gülüyor> ve sonra böyle annelerden babalardan biri girerdi. Ne izliyorsunuz ya? Fala, Tutti frutti mi falan diye böyle. Ondan sonra içeceğini <gülüyor> alt dışarıya çıkardı yani. Biz böyle ortamlarda büyüdük. <gülüyor> Gümüldür'de Gümüldür yazlık bir başkaymış yani diyorsun. Evet gerçekten öyle. Yazlık yerine evet. yazlık konuşmak. Tabii biz de Ege'de büyümüş ve buraların daha böyle hani İzmir'den gidenler, işte Aydın civarından gidenlerin yazlık hayatını konuşuyoruz. Yani böyle bir İstanbullu yazlıkçı da burada üçüncü bizim konuşmacı arkadaşımız olsaydı da Marmara Ereğli'sinde Hatta oradan uzanalım Erdeğe kadar nasıl da yazlık yazdık dünyası onları anlatsaydı. İyi ayırmayalım. Yani bizim İzmir'imizde her ilden insan var. Yani şimdi bak anlattım eski İstanbul Emniyet Genel Müdüründen Ankara'da e, işte Tarım Bakanlığından e, insanlar falan vardı ama dediğim gibi e, coğrafyadaki yazdık bence evet şeyleri daha farklılaştırıyor. Yani ee, bir İstanbullu, böyle sarımsak veya doğru indiğinde sarımsaklarının bir dünyası var. İşte ne bileyim Edremit taraflarının e, bir başka dünyası var. Ya da e, Karadeniz'de de e, aslında yazlığa gidenler var diye. Yani, evet, o mesela daha falan. farklı bir yazlık evet. performansı diyeceğim. Ya yani bunlar aslında muazzam performanslar, tabii geçici tabii. performanslar ve çok ana ve o hani periyoda. Özgü olan bir orta sınıf performansı bakınca. Evet bu hani coğrafyaya göre yazdık performansları üzerine daha detaylı konuşmak ilginç olabilir diye düşündüm ben de. Evet. Buraya e, buraya derken İzmir'den bu kaydı yaptığımız tekrar edelim. Bolca'dan gelirken otobüsle gelelim dedik. Ben de pandemiden <gülüyor> sonraki ilk şehirler arası otobüs yolculuğumu yaptım ve bütün o dediğini gözlemleme şansım oldu. Çünkü büyük ihtimalle Kuzey <gülüyor> Ege'den, evet, Orta yani Ege'ye kadar bütün yazlık kasabalar uğrayan bir otobüse bindik biz. Çok ve... Kaç <gülüyor> Altını... saat sürdü? 5 <gülüyor> saati geçti galiba evet. yani bizim programladığımızda biraz daha uzun sürdü ama hani bana böyle bütün gün gibi geldi. Altınoluk, Akçay, işte Edremit, oradan ay her yere uğradı gerçekten ve çok böyle deniz kenarından bir yoldan gittiği için de orada böyle işte poşetten meyveleri çıkaran, makarnayla okay. yüzen, işte çocuklara yüzme dersini veren, o saatte güneşten böyle hani ve her yazlıkçı kasabanın da daha farklı bir e, kitlesi olduğu için de onları tek bir yolculukta gözlemleme fırsatımız oldu. Güney'e indikçe biraz daha böyle farklılaşıyor mesela yazlık karakterleri. O çok ilginç bir yolculuktu gerçekten. Evet, programı sonlandırırken o zaman denizlerimize sahip çıkalım <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Çünkü bu deniz kıyısı yaşantının Var olması ancak yani içine girilebilen bir deniz de mümkün ve insanı da yumuşatıyor yani içine gir yani insan denize girdiği sürece insan biraz yumuşuyor diye düşünüyorum ben. ona böyle on kendisine zarar verecek YouTube gidecek düşmansı bir şey olarak baktığında deniz de kirleniyor canlılar da ölüyor. Öyle evet. Diyeyim. Evet yine iyi bir iklim krizine karşı evet. dikkat çekici mesajla sona erdirmiş olduk açıklayayım ben. Bu kadar da plastik sandalyeler sabaha kadar oturup çay içip <gülüyor> yazlıkçılarla bitirmeyelim yani programı diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Güzel İzmir'imiz sizlerle daha da güzel hale geldi. İyi, iyi evet, geldiniz evet. Yavru Yıldırım. Evet. Cenk'le bir masada yine el ele diz dize bir kayıt yapma fırsatını kaçıramazdım. Burada program sırasında bizleri yalnız bırakmayan tüm motorlara <gülüyor> tüm araçlara, yol soranlara <gülüyor> evet. ayrıca selam gönderiyoruz. Evet. O zaman radyo dalgalarında bir sonraki Ağustos'ta buluşmak üzere diyelim. Böylece çünkü yaz aylarını doğa takvimine göre kapatmış oluyoruz. Yine yaz ayları kadar sıcak bir Eylül'de devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler.